Pavzu Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Devamında Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Estağfirullah. Kezalik <gülüyor> fi La İşte biz bu şekilde onu günahkarların kalplerine geçiririz. Onlar ona iman etmezler. Zaten öncekilerin sünneti gelip geçmiştir. Burada seleke fiili bir ipi bir boncuktan geçirmek, ipi bir iğne deliğinden geçirmek gibi işlemler için kullanılır. Yani biz bu Kur'an'ı bu şekilde günahkarların kalplerinin içerisine sokarız. Yani kitabın insanlara tebliği noktasında Cenab-ı Allah haşa bir engel koymuyor, aksine kolaylık sağlıyor. Bir iğnenin iplikten, bir ipliğin iğneden geçmesi gibi. Biz, bu Kur'an-ı Kerim'i, o günahkarların kalplerine öylece ulaştırırız. Ulaştırırız. Kur'an-ı Kerim'in Onlara ulaşmasının önünde biz engel koymayız. Eğer bir engel oluşursa bu onların kusurundandır. Onların Kur'an-ı Kerim'e karşı tutumlarından kaynaklanır. Ayetin devamı çünkü bir sonraki ayet daha doğrusu 13. ayetin başı <gülüyor> Biz Kur'an'ı onların kalplerine bir ipliğin iğne deliğinden geçirildiği gibi geçirdiğimiz halde onlar ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. Bu Kur'an'a iman etmiyorlar. Acaba gerçekten öyle miydi? Bir sözün anlaşılması için ne gerekiyor? Bir, insanın duyma organlarının sağlam olması lazım. Akletme Kabiliyetinin sağlam olması lazım. İki, konuşulan dili kendisine yapılan hitabı anlayabilir olması lazım. Bunlar var mıydı? Kuran'ın muhataplarında vardı. Günümüzdeki insanlar için de aynı şartlar şu veya bu şekilde var mıdır? Vardır. Tek belki olmayan şey. Efendim herkes Arapça bilmiyor. Değil mi? Bu mazeret de artık mazeret olmaktan çıkmıştır. Çünkü en azından Hicri, pardon miladi 12. asırdan bu yana Latinceden itibaren İngilizcesine, Fransızcasına, İtalyancasına kadar Dünya kadar Kur'an-ı Kerim tercümesi var yapılmıştır. Halen yapılmaktadır. Bütün dünya dillerine her dünne dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in insanlara ulaşması noktasında geçmişte de problem yoktu günümüzde de yok. Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmamakta mazereti olanlar Allah tarafından Geçerli görülecek mazeretli olanlar Zaten sorun yok onlar için ha, Hangileridir Kimlerdir Cenab-ı Allah elbette ki kendi kullarının durumunu En iyi bilir ve en adaletli Bir şekilde değerlendirecektir O bizim mevselemiz değil Ayet-i Kerime'nin burada anlaştırmak Anlatmak istediği şu Mücrimler kelimesine dikkat edin Mücrim Suçlu demek Günahkar demek Allah'a karşı Burada kasıt o. Kur'an'ın ölçülerine göre suç işleyen kimse demek. Sünnet-i Seniyye'ye göre yani İslam'ın ölçülerine göre suç işleyen kimse demek. Bunlar suçlu olduklarına, e olmalarına rağmen Cenab-ı Allah ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i kalplerine kadar ulaştırıyor. Peki bunlar iradelerini hangi yerde kullanıyorlar? Hangi doğrultuda? İman etmeleri mi gerekiyor? Bu mücrimlerin aslında etmeleri gerekiyor. Fakat mücrimliklerini sürdürüyorlar. La yu'minûne bih. Onlar yine iman etmiyorlar. Niçin? Çünkü bunun cevabı ayetin devamında. وَقَدْ خَلَتْ سُنْنَةُ Öncekilerin sünneti gelip geçmiştir. Sünnet kelime itibariyle gidilen yol, istikamet ve kanun manalarına geliyor. Ayet-i Kerime'nin kısacık olmakla birlikte bu bölümü oldukça etraflı manaları var. Bir... Günahkarların ilahi risaletlere karşı tutumları onlara dair geçip giden ve devam edecek olan bir sünnettir, bir yoldur. İki, Cenab-ı Allah'ın risalet gönderdiği ve onu reddeden günahkarlara karşı yapacağı ilahi uygulamada Allah'ın bir sünnetidir. Öncekilere uygulaya geldiği sünnet nasıl idiyse gelecekteki günahkarlara uygulayacağı sünnet de olur. Nedir bu sünnet pekili Cenab-ı Allah'ın uyguladığı sünnet? Çünkü öncekilerin kendilerine ait kendi iradeleriyle ait sünnetlerine iman etmediler. La yu'minun ebi. Günahkarlıkları bir yerde durmuyor. Oysa Akıllı insan ne yapar? Akıllı insan nefsinin kötü etkileri altında kalmayan insan hatasını görüp de hatasından dönen insandır. Hatadan dönmek bir küçüklük değildir. Bir özelliktir. Bir güzelliktir. Bir büyüklüktür. Toplumumuzun en beceremediği şeylerden birisi de özür dilemektir. Ne bu kibir ya. Hak hepimizden büyüktür kardeşler. Hakikat herkesten büyüktür. Ben özür dilediğim zaman ne yapmış oluyorum? Önceki batılımdan vazgeçtim. Hakkı kabul ederek yüceldim. Özür dilemeyerek batılda kalmak, yanlışta kalmak, yani küçüklüğü sürdürmek daha mı iyidir? Daha mı akıllıcıdır? Evvela gerekirse biz küçücük çocuğumuzdan dahi özür dilemesini bileceğiz. Samimi olarak göstermelik değil. Eşimizden özür dilemesini bileceğiz. Olur olmaz... Kusur yok, fol yok, yumurta yok değil, onu söylemiyorum. Hak edilen yerde özür demek istiyorum ki bizi küçütmez. Hakk'a döndüğümüz için hatamızı telafi etme fırsatını bulduğumuz için büyürüz ve bundan dolayı da Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Döndüğümüz hak ne kadar büyükse o kadar büyük bir nimetle Allahu Teala bizi talit etmiş. Olur. Peki, hatamızı anlamayarak devam edecek olursak ne olur? İşte günahkarların kalbine kalbine Kur'an sokuluyor. İman etmiyorlar. E Cenabı Allah da onlara ceza vermiyor Vermiştir yani. Bu onun sünnetidir. İşte bu bizim sünnetimizdir. Öncekilerin sünnetidir. Onlar nasıl yalanlamak onların adetleri? Bu yalanlayıcılara da hak ettikleri cezayı vermek... Bizim adetimizdir diyor Cenabı. Allah. Bunlar o kadar günahkarlıklarında ısrar ediyorlar ki tövbe de bir özürdür. Tövbe etmiyorlar. Allah'tan özür dilemiyorlar. Ve devam ediyor Cenab-ı Allah. Biz Kur'an'ı onların kalplerine soktuk iman etmediler. Ama dahasını yapsak yine iman etmeyecek kadar inatçıdırlar maazallah. Bakın ayet-i kerimeye bakın. Diyor ki: "Velau fatahna aleyhim baban min as-samaa' fadhallu Yani faraza biz onlara semadan bir kapı açsak ve onlar o kapıdan peş peşe ardı arkasına yükselip çıksalar o kapıdan ardı arkasına yükselseler çıksalar biri öteki de merdiven çıkar gibi basamak çıkar gibi çıksalar semanın içerisine girseler o kapılardan <gülüyor> yine iman etmeyecekler diyor gözlerimiz kilitlendi gözlerimiz bağlandı diyecekler biz hakikat yaşamıyoruz diyecekler diyor hatta bel nehnu kavmun meshurun bize büyü yapılan biz kendilerine büyü yapılan bir topluluğuz diyecekler bel nehnu kavmun meshurun hatta biz öyle gözlerimizle bağlanmakla da kalmadı bütün maddemiz manamızla yani bedenimiz ve ruhumuzla etki altına alındık bizi büyülediler Diyecekler. Onların büyülenme ile ilgili inançları dile getiriyor. O kadar iman etmemekte ısrar ediyorlar. Ayet-i Kerime'nin kıyamete kadar insanlara, özellikle inatçılara hitabı nedir burada? Ne olur siz böyle yapmayın diyor Ayet-i Kerime. Yani. Sakın siz böyle yapmayın. Siz küfürde bu kadar dirençli olmayın. Siz yanlışta bu kadar ısrar etmeyin. Doğruyu görün. Hakikati görün. Bu dinin size yönelttiği talepleri sizden istediklerini yerine getirin. Allah ile alakalı inancınızı, tevhidinizi Diğer iman esasları, gayba imanınızı güzel bir şekilde yeniden gözden geçirin. Tanzim edin. <gülüyor> Bu imanın gereği olarak ahlakınızı güzelleştirin. Bu imanın gereği olarak hayatınızı güzelleştirin. Bu imanın gereği olarak çoluğunuzla, çocuğunuzla, çevrenizle ilişkilerinizi güzelleştirin. Yaptığınız yanlışlardan artık bir an önce dönün. Çünkü... Bu ömür fırsatı geçtikten sonra hiçbir yanlışımızı düzeltme imkanımız olmayacak. Bugün gördüğüm bir haberin münasebetiyle bu aklıma geldi. Küçüktüm. Gazetelerin birisi İsmet Paşa'nın bilmem 70 veya 80 kaçıncı doğum yıl dönümüne dair bir haber veriyor. Gelini onu tebrik ederken inşallah 100 yaşını bulursun demiş. Daha seninle gördün diye cevap vermiş. Gazetenin yazdığı o zaman çok iyi hatırlıyorum. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. 10 yaşında ya vardım ya yoktu Ne demek? Yani 100 yaş ne ki? Tavak yaşayacağız Bugün yine ölen birisiyle ilgili bir internetten haberlere bakarken baktım. Adam daha 67 yaşındayken ona demişler ki yakınları işte falan. O da demiş ki benim niyetim 77-87. Vallahi bu iş senin niyetinle benim niyetimle olmuyor. Hiçbirimizin niyetiyle olmuyor. Müşrikler için Cenabı Allah diyor ki: "Ya wadduhu لو يعمروا 1000 sene ve ma huwa bi muzahzihi min al azab ay O müşriklerin her biri kendilerine bin yıl ömür verilsin ister. Fakat ona bunca ömür verilmesi dahi onu azaptan azıcık dahi olsa kaydıramayacak uzaklaştıramayacaktır. Ne olacak? Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a geliyor, diyor ki uzun hikaye, uzun hadis. Diyor ki ölüm meleği ondan sonra diyor ki Allah sana müsaade ediyor. Çünkü peygamberlerin özelliği var. Allahu Teala peygamberler için özel bir lütuf vermiş. Hiçbir peygamber evet benim canımı al demedikçe Allahü Teala onu serbest bırakmış, canını almamıştır. Peygamber aleyhissalatü selam Efendimiz dahil. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü selam böyle söyledikten sonra ondan sonra ıı, ağırlaşıyor ve diyor ki Allahümme rafiqel a'la diyor. Ya Rabbi o en yüce dostu istiyorum diyor. Yani en yüce dostlarla beraber olmak istiyorum. Benim gibi peygamberlerle yüce meleklerle birlikte. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh kucağında o sıra. Bağrında. Başını göğsüne dayanmış. O böyle deyince anladım ki bizi seçmeyecek diyor. Anladım ki Resulullah vefatı konusunda hayatta mı kalmak istersin, daha mı yaşamak istersin diye serbest bırakıldı. Allahümme rafiqal ala dediği için hayatta kalmayı istemediğini anladım diyor. Benim aleyhissalâhu ve dahi bu şekilde işte ölüm meleği diyor ki Musa Aleyhisselam'a Haydi diyor elini koy dedi Cenab-ı Allah sana bir öküzün sırtı üzerine elinin altına kaç tane tüy kıl gelirse her bir kıl sayısınca yıl yaşayacaksın. Kim bilir kaç bin? Bilmiyorum. Böyle bir şeyi özel olarak saymak lazım. Yani Hazreti Musa'nın eli işte Haydi benim elimden biraz daha büyük olsun. Benim elim küçük olsun. ki sonra ne olacak diyor Musa Sema. sonra ölüm başka yok o zaman geleceğine şimdi gelsin diyor Musa Sema. öyle bir hayat yaşayalım ki ölüm bizi fazla korkutmasın ölümden korkmayacak hayat yaşayalım nasıl olur her anında ölümden sonra benim bu hanım bu yaptığım işler karşıma nasıl çıkacak diye soruyu sorup o soruya doğru cevap ve doğru davranışı karşısına oturtursan Allah'ın izniyle ölümden korkmazsınız. Cenab-ı Allah o ölüm korkusunu kalbinizden alır yerine huzur ve sükun indirir. Peki bu ölümü hatırlamak istemeyenler niye öyle yapıyorlar? Bir an önce hemen defnedip gidelim diyorlar. Ondan sonra dünyamıza tekrar geri dönelim Niçin? Çünkü içlerini kurcalayan bir tedirgin eden, rahatsız eden bir soru var. Ulan ya bu gerici Müslümanların mesela. Dedikleri doğru çıkar ve biz öldükten sonra dirilirsek ne olacak? Ne olacak değil. Dedikleri doğrudur. Onlar demiyorlar ki Cenab-ı Allah diyor. Onlar kendilerine bildirilen gerçekleri bildiriyorlar. Onlara göre yaşamaya çalışıyorlar. Onun için bunlar özür dilemediler. Başa gelecek olur. Bu kadar diyor onlara mucize göstersek dahi yine de inatlarını sürdürecekler. Ve diyecekler ki bizim gözlerimiz kapatıldı. Biz büyülendik diyecekler. Yani semavata çıktığınız zaman, yükseldiğiniz zaman semavattaki Allahü Teala'nın varlık ve birliğinin ilahi vahyin, risaletin delillerini orada ayan beyan görürsünüz. Bu ilk Rus ve dünyada ilk fezaya çıkan insan kozmonotu Gagarin. Yere indikten sonra nasıl gördün uzaydan veya yukarıdan dünyayı diye oraya da çıktıktan sonra diyor her bir zerrede Allah'ın varlığını ve birliğini gördüm diyor. İlk beyanatı ajanslara böyle yansıyor. Ancak o zaman komünist Rusyası e 50 yıldır Allah inancını yıkmak için savaş vermişler. Ondan sonraki beyanatlarda değiştiriliyor ajanslarda. Haberler söyledikleri şöyle geçmeye başlıyor. Allah'ı aradım ama bulamadım demiş. Bu şekilde bu bilimsel bir yani o zamanın ajanslarından geçmiş bir hadisedir ve bilinen bir husus. Demek istediğim şu. Önemli değil. Biz onun dediğiyle kendimize onun dediklerini delil alacak değeriz veya bir başkasının. Bunun kıymeti yok. Fakat olay bu. Yani söylemek istediğim şu. Kainattan baktığınız zaman yukarılardan ne kadar bakabilirseniz, kainatı ne kadar iyi tanıyabilirseniz, insanı, mahlukatı, yaratıkları ne kadar iyi tanırsanız, allah Teala'nın kudretini, azametini, Vahdaniyetini, halikiyetini, müdebbir ve mükevin oluşunu, her şeyi harikul ade bir şekilde idare edip yönettiğini, saltanatını, kudretini, egemenliğini, göklerin ve yerin ve bütün kainatın, mülk ve tasarrufunun her şeyiyle sadece onun elinde olduğunu çok iyi idrak eder. Atomu bilen bir insan, aynı zamanda atomu bu incelikle, bu titizlikle, bu güçle, bu harikulade vaziyetiyle yaratanı olmadığını nasıl söyleyebilir ve yaratıcısını nasıl inkar edebilir? İnsanı fizyolojisiyle, biyolojisiyle, kimyasıyla tanıyan bir insan, bu insan nasıl oldu, böyle meydana geldi, kendiliğinde meydana geldi diyebilir mi? Mümkün mü bu? Bu insanın hepimizin temeli, anne rahmine düşen iki küçücük hücredir. İlk atamızın temeli de bir avuç topraktır. Ve bundan, işte, biri ötekine benzemeyen, Milyonlarca ve milyarlarca akleden, yürüyen, giden, konuşan, oturan, kalkan, alışveriş yapan, karşısındakiyle anlaşan, kavga yapan, kısacası biz meydana geliyoruz. Bu kadar milyar senedir, Allah bilir ne kadardır. Güneş ve ay Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresi'nde de belirttiği gibi ve başka yerlerde hareketlerinden milim şaşmıyorlar. Yalnız onlar mı? Sayısını yine Allah'tan başka kimsenin bilmediği bunca gök cismi. Dolayısıyla göklere yükseltilmemize gerek yok. Biz zaten çıkabileceğimiz kadar çıkmış bulunuyoruz. 14 asır önce de insanlar kaba da olsa bizim kadar bilimsel ve ayrıntılı olmasa bile aynı şeyleri görüyorlar buna rağmen eğer bir de göklere çıkartılsalar gözlerimiz tıkandı kapatıldı hayır biz büyülendik diyeceklerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile böyle kronik küfür hastaları karşısında onun bile yapacak bir şeyi kalmaz e Cenabı Allah'ın da zorla insanları hidayete sokmak gibi bir kanunu yoktur. Peki bakın hemen onlar çıksalar ne görecekler di? 16. ayet kerime bunu anlatıyor. Ama kimler için o da önemli. Okuyalım ayet i kerimeyi. bile. Ve Allah ﷻ bizimle birlikte وَزَيَّنَّهَا لِلْنَاظُرِينَ Allah Allah Andolsun biz semada burçlar yarattık ve orayı yani o göğü, o semayı bakanlar için süsledik. Cenab-ı Allah'ın bize ne kadar kıymet verdiğini görüyor musunuz? Biz göğe bakalım. Karanlığından ürkmeyelim diye bunca gök cismini yaratmış. Biz ışığından, ısısından belli ölçeklerde dünyanın her yerinde kendimiz hayvanlarımız, bitkilerimiz, canlılarımız, cansızlarımız, bütün kainat istifade edelim diye kocaman güneşi yaratmış. Her bir günü apayrı bir güzellik olan o güzel ayı yaratmış. Dolun ayken de güzel mübarek. Hilalken de güzel. İlk dördündeyken de güzel. Son dördündeyken de güzel. Her bir hali ayrı bir güzel. Ay o manada gerçekten gök cisimleri arasında çok özellikli. En azından biz dünyadaki insanlar için çok özellikli bir gök cisim. Bu şekilde doğup batan başka bir gök cismi yok bizim için. Çok çok özellikleri olan bir He kimin için? Bizim için. Vallahi Allah nezdindeki değerimizin ne kadar büyük olduğunu bilmezsek, kısmen de olsa çok büyük nankürlük olur. Allah bizi o kadar değerli biliyor. Az önce özür dilemekten bahsettik. Özür dilemenin bir diğer şekli de teşekkür etmektir. Biz teşekkür etmeyi de az bilen bir toplumuz. Halbuki en çok özür dilemek de, yerinde özür dilemek de, yerinde teşekkür etmek de biz Müslümanlara yakışır. En çok bize yakışır. Çünkü Yüce Resul insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz diyor. Allah Allah. Şu nezakete bak. Şu insanlar arasındaki ilişkiyi güzelleştirmek isteyen yüce peygamberin telkin ettiği ahlaka bak. Allah'a nasıl teşekkür edeceğiz? Ona itaat ve ibadetimizle. Onun bizim için öngördüğü hiçbir ilişkimizin dışarıda kalmadığı O'nun nizamına itaat etmek ve bu nizamı gözümüzü korur gibi titizlikle korumakla bunu hayata hakim kılmak için Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin usulüne uygun olarak son nefesimize kadar çalışıp bunun mücadelesi Bunun hayatını yaşamakla kavgasını vermekle Allah'a şükredir ona itaat ve ibadet edersin. Yoksa beş vakit namaz, öyle vakti geldi hele alel acele bir dört rekat kılayım ondan sonra öyleyle ile ikindi arasında ne yapıyorum? Sabah namazı ile öğle namazı arasında ne yapıyorum? O zamanlarda yaşadığım hayat dilimi namazdayken yaşadığım gibi Allah'a itaatle mi geçiyor Yoksa kafama göre mi takılıyor? Nefsimin, arzularımın veya birilerinin istediği Allah'ın rızasına uygun olmayan bir zaman dilimi mi yaşıyorum? Eğer öyleyse ben Allah'a teşekkür etmiş olayım. O namazın da bana ciddi bir faydası yok. Geçen günlerde birisi bana şunu söylüyor. Ya işte efendim yani namaz kılan her Müslüman ahlaklı mıdır? Kardeşlerim biz namaz kılan ahlaksız namaz kılmayan ahlaklı gibi bir e, açmaza kendimizi ne sokarız ne öyle bir İslam var. İslam namaz da kılan ahlakını da yaşayan Müslüman ister. Ahlaklı ve namaz kılmayan Müslüman ne kadar İslam'da makbul değilsen Namaz kılıp İslam ahlakıyla ahlaklı olmayan Müslüman da o kadar makbul değildir. Müslümanın namaz kıldığı zaman ile kılmadığı zaman arasında fark yok ki. Bu surenin sonunda inşallah unutmayız çok önemli bir işaret var bu konuda. Sen Kur'an-ı Kerim'i bölüştürenleri görmedin mi diyor. Ne demek Kur'an-ı Kerim'in bölüştürülmesi? Bu dünyadır, bu ahirettir. Bu dindir, bunun siyasetle ilgisi yoktur. Dediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bölüştürmüş oluruz. Ya kardeşim, her şeye mi şeriat ya? Şey, şeriatın iddiası bu zaten. Şeriat, ben seni... Annenin karnına düştüğün andan itibaren mezara gömüleceğin ve ondan sonra kıyamete, ahirete, sonsuza kadar devam edeceğin hayatını tanzim etmek ve anlatmak üzere geldim diyor. Yalnız dünya için de değil. Sen ahiret hayatını dünyadayken yazarsın. Kardeşim. Bu budur. Cenab-ı Allah bize böyle bir inkan vermiş. Ahirette nasıl yaşamak istiyorsanız dünyada öyle yaşayın diyor. Dünyada beni razı etmek ederseniz ahirette de sizi, sizden razı olur. Ama dünyada benim gazabımı çekerseniz ahirette de sizi gazap eder. Size gazap eder. Olay budur. Heh. İşte semadan bahsettik, kainattan bahsettik aylık e gereği. Cenab-ı Allah bunları bizim için yarar. Ve bizim bunca nimetlere karşı Rabbimize şükretmemiz gerek. Ona itaat etmek zorundayız. Evvela Allah'a itaat ifade eğer vicdanımız varsa vicdani bir borçtur. Değil mi? Bizim neyimizi eksik bırakmış ki? eksiklik içerisinde olanların bile eksiklerini bir tarafa yazsınlar yazabilirlerse sahip olduklarını da bir tarafa yazsınlar bakalım Allah'ın üzerimizdeki nimetler mi fazla Vermediği, verdikleri mi fazla, vermedikleri mi fazla esirgedikleri mi fazla eğer yazabilirsek Allah'ın verdiklerini kısmen bile yazamayız göreceğiz ki Allah'ın üzerimizdeki nimetleri Allah'ın bize verdikleri, vermediklerine göre kat, kat, kat, kat çarpı kat daha fazladır. Niçin ki Cenab-ı Allah ne diyor? Geçen sene gördük İbrahim Aleyhisselatüsselam suresinin sonunda ve in ta'uddu ni'metullahi la tusuha. Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız teker teker değil gruplandırarak, sınıflandırarak dahi sayamazsınız diyor. İhsa o demek. Gruplandırmaya bile kalkışarak saymaya isterseniz sayamazsınız. Allah semayı biz baktığımız zaman güzel yapmış, öyle mi öyle? Peki denizin dibini çirkin mi yapmış? Ne kadar güzel? Ay, akıllara durgunluk veriyor o güzellikler. Kimin için? Orada duruyor. İşte adeta bu zaman gelsin, biz onların filmlerini çekelim, görmeyenlere gösterelim. Gerçekten ben bazen böyle manzaralar gördüğüm zaman mest oluyoruz. Ressam tabloları halt etmiş en güzel, üç kusura bakmasın ressamlar. Ressamların, sanatlarının güzellikleri Allah'ın sanatına yakınlaştıkları kadardır. Gerçekten öyle. Ya o güzel renkler. Yalnız denizin dibinde mi? Ormanın ortasında efendime söyleyeyim kocaman şu kadar metrelik bu ayılamı. Ama Cenab-ı Allah onu öyle bir güzel işlemiş ki. Yani sana zarar vermeyeceğini bilsem onu dahi sevesin ki. O kadar güzel. O kadar mı? Niye? Cenab-ı Allah bizi seviyor onun için. Bizim göz zevkimizi dahi hesaba katmış, hikmetiyle bu kadar güzellikleri yarattı. Kainat bizim için bu kadar güzel ve mükemmel yaratılmışken, Rabbimin razı olmayacağı çirkinlikler yapmaktan hayal etmeliyiz. kadar güzellik arasında bir biz çirkinlik yapıyoruz ya. Onun için kendimize gelmek zorundayız. Hepinizden önce kendime söylüyorum. Bu budur. Yakışmaz bize. Cenab-ı Allah bize bu kadar değer verecek. Biz ama sen de diyeceğiz. Bu akıl değil ki. Vicdan değil ki. İzan değil ki. Bir yere sunumuyor yani böyle davranmak. Cenab-ı Allah benim için semayı böyle mükemmel yaratacak. Orada burçlar kalık edecek. Yüksek yüksek burç biliyorsunuz yüksek kale demek. Şey dedi. Tabii kastedilen o bizim bildiğimiz 12 burç mudur, başkaları mıdır? Çok önemli değil. Önemli olan buradaki Belki burç derken galaksiler kastediliyor da olabilir. Allah Yoksa illa bizim bildiğimiz işte bu şeylerdeki e, yıldız falcılarının kullandıkları e, şey ettikleri, kabul ettikleri astronomik bazı gerçekleri de var tabi. Falın değil burçların. Onlar da onlar olabilir de olmayabilir de. Dediğim gibi galaksiler de olabilir. Daha başka gök şeyleri, yıldız kümeleri de kastedilebilir. Ama önemli olan Burada Cenab-ı Allah'ın yıldızları da, gökteki cisimleri de özel bir takım kanunlarla yaratmış olmasıdır. Bir şey daha var. Dünya dahil olmak üzere bunca gök cismi nereye asılı, neye dayanıyor, neyin üzerinde destekleyin? Hiç bunu düşündük mü? Mutlaka düşünmüşsünüz. Yani her bir gök cisminin ağırlığı bilmem değişiyor tabi çok hafif olanları var, daha ağır olanları var, türlü türlü bilgiler yani astronomiyle alakalı bilgisi olanlar bunları daha iyi bilirler. Ve hepsi gökte duruyor. Boşlukta yani. Ve hepsi kendisine ait yörüngede hem kendi kendisine hem içinde bulunduğu kümeyle uyumlu olarak hem diğer gök cisimleriyle hiçbir ötekinin hareketini izdelemek halel halal getirmek sizin bu muhteşem nizama, hepsi de hareket ediyor, gidiyor ve geliyor ve bunları tutan bir şey yok. Var, bizim göreceğimiz bir şey yok. Cenab-ı Allah diyor ki yerin üzerine düşmesin diye gökleri tutan Allah'tır. Eğer o onları bırakacak olursa ondan başka onları kim tutabilir? Böyle bir güç gerçekten yani dünyayı birkaç türlü hareketi var dünyanın biliyorsunuz. Kendi etrafında ekseni etrafında sallanan sağa sola sakını bilmem nesi güneş etrafında var da bak ve bu hareketler hiç sapmadan devam ediyor. Ve her bir hareketinin dünya üzerinde ayrı bir göstergesi, ayrı bir yansıması, ayrı bir etkisi var. Bunlar ne biçim hesap, ne biçim kitap? Gel de gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulacak soruya Allah'tır deme. Gel de Allah'la birlikte bir yaratan var mı diye sorulacak soruya. ...başkası yoktur de... ...dememe imkanı var mı? Yok. Peki... ...göklerin ve yerin hakimi olan... ...Halık'ı olan, razık'ı olan... ...her şeyin... ...idarecisi olan Allah... ...bana gelince niye benim... ...hayatımı idare edemez diyeceğim? Neye dayanarak... ...diyeceğim? Hayır ben kendi kendime yeterim... ...nasıl diyeceğim? Ben kendi kendime insan olarak nasıl... Bir, ...biz kendi kendimize yeteceğiz güneşin sıcağı olmasa, semanın yağmuru olmasa, yeryüzünün cömertliği olmasa, rüzgarlar olmasa, kuşlar olmasa, hatta yerine göre ufacık hayvancıkların, değil mi? Küçücük böceklerin, çiçekleri, bitkileri, tozlaştırmaları, bilmem neleri katkıları olmasa biz nasıl kendi kendimize yeteceğiz? Bu kadar yüzsüzlük olur mu? Küfür ve inkar kadar yüzsüzlük, küfür ve inkar kadar nankörlük olamaz. Ben kendime yetemiyorum ki, gerçeğe aykırı değil ki, aykırıdır benim kendi kendime yettiğimi söylediğim zaman. Hakikat böyle değil. Rabbimizin rahmeti olmasa biz bir anda yaşayamayız Cenab-ı Allah soruyor, söyleyin diyor, şu yağmurlardaki suya bakın, bulutlardaki suya bakın. Onu bulutlardan aşağıya indiren siz misiniz yoksa bizler mi? Şu ektiğiniz ekine bir bakın diyor. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiriyoruz? Ve sorular arka arkaya geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Evet cevap versinler bakalım. Cevap verelim. Ektik her şeyi yaptık. Cenab-ı Allah mahsul vermedi. Ne yapabiliriz? Hani kendi kendimize yetiyorduk? Hani aklımıza güvenerek ...biz yasalar yapacağız... ...bilmem neler yapacağız... şunu edeceğiz, edecek bu edeceğiz... ...ya sen onu bırak... ...bir saat bir dakika içerisinde... ...şu kadar defa nefes alıp veriyoruz... ...faraza hava bozulsa... ...veya... ...ciğerlerimiz tıkansa ne yapacağız... ...hani kendi kendimize yetiyorduk... ...ve bunun gibi milyonlarca soru... ...hepsinin cevabı tek... İnsan kendi kendisine yeterli değildir. Rabbimizin rahmeti olmasa bizim bir anda hayatımızı idare ettirmemiz mümkün değildir. idame ettirmemiz mümkün değil. O halde hayatımızı nasıl ki biyolojik ve fizyolojik hayatımızı ancak Allah'ın rahmetiyle düzeltebiliyor ve yoluna koyabiliyorsak imani, ahlaki ve ameli hayatımızı ilişkilerin türü ne olursa olsun Ekonomik olanından, siyasal olanla, ahlaklı olanla, ailevi olanına kadar. Hepsinde Allah'ın ahkamını tahkim ettiriyoruz. Allah'ın ahkamına tabi olmak zorundayız. Çünkü gücümüz yetiyorsa, hayır Ya Rabbi madem bu nefesi sen yarattın, almıyorum diyelim. Bakalım. Ya Rabbi bu çayı, Bitkisini, suyunu, bilmem Sen yarattığın için istemiyorum. Ben kendim kendime içecek bir şeyler yaparım. Olur. Yap bakalım. Var mı öyle bir dava? Her şeyi aratan Allah... Her şeyi idare eden Allah olduğuna göre... Hayatımı da düzenleyecek olan Allah'tır. İslam'ın davası budur. Kur'an'ın davası budur. Tevhid budur. Kur'an-ı Kerim... Başından sonuna kadar... Bu gerçeği insanların kalbine, ruhuna, kafasına yerleştirmek için inmiştir. Ve günümüzde insanların en uzak oldukları Müslümanlar dahil olmak üzere hakikatte budur. Bu kitabın hayatımızı tanzim etmek için indirilmiş olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kitaptaki hayat nizamının nasıl yaşanacakını göstermek için gönderildiğini ve bizim de onu örnek almak zorunda olduğumuzu unutuyoruz. En ihmal ettiğimiz gerçek budur. Yoksa küçücük bir çocuğu çağır iman esaslarını say, hemen amen size söyleyecek takır takır. O amen hayatımızdaki etkisi ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hayatımıza nasıl yansıyor? Onun için Cenab-ı Allah işte semayı da onun için yarattı. Gökleri onun içinde yarattı. Gök cisimlerini de onun için yarattı. Yeryüzünü ve yeryüzündekilerin hepsini de onun için yarattı. Bakın bütün kainat bizim hizmetimiz için yaratıldı. Biz kimin hizmetindeyiz? Allah'ın nizamına tabi olarak Rabbimize kulluk mu ediyoruz? Yoksa Arada sırada hatırımıza gelirse veya en ilerisi günde beş vakit namaz. O da aklımız fikrimiz. Nerede Allah bilir. Alel acele, horozun gagalaması gibi birçoğumuz maalesef. Kılıp geçtiğimiz ondan sonra da bir dahaki vakte kadar Allah'ın dinini, şeriatını, nizamını hatırlamadığımız bir hayat mı yaşıyoruz? Hayatımızı her gün hatta her günün her saatini her bir davranış vesilesiyle yaşantımızı gözden geçirmeliyiz. Ve hayatımızda Allah'ın razı olmayacağı bir amele yer vermemeliyiz. Rabbim bu konuda bizlere yardımcı olsun inşallah. Evet biz semayı bu şekilde yarattık ve bakanlar için orayı süslü gösterdik. Ve bir şey daha yaptık ve min kulli şeytanir ve her kovulmuş şeytandan da orayı muhafaza ettik Kur'an'ı muhafaza ettiğini söyleyen Allah semayı da muhafaza ettiğini söylüyor Gelecek ders buradan devam edeceğiz inşallah